Çiçek Adaları Kraliçesi Bir zamanlar Çiçek Adalarını yöneten bir kraliçe vardı. Kocası evlenmelerinden birkaç yıl sonra vefat etmişti. Kraliçe yasını tutmaya devam ediyordu. Kendini tamamen iki prenses kızının eğitimine alamıştı. İki kızı dışında çocuğu yoktu. Onlar büyüdükçe kraliçe büyük kızı Lili'nin benzersiz güzelliğinin, Adaların Kraliçesinin kıskançlığını çekeceğinden korkmaya başladı. Çünkü Adaların Kraliçesi dünyanın en güzel kadını olmakla övünür, tüm rakiplerinin onun güzelliği karşısında eğilmesini isterdi. Kendini beğenmişliği yüzünden, kocası, kralı çevredeki tüm adalara savaş açmaya teşvik etti. Tek istediği, kraliçesini mutlu etmek olduğundan denileni yaptı. Ancak bir şartı vardı. Yeni fethedilen ülkelerin asil prensesleri, 15 yaşına geldiğinde saraylarına gelecekti. Ve kraliçenin güzelliğine hürmet edecekti. Çiçek Adaları'nın kraliçesi, 15. yaş gününde kızını gururlu kraliçenin önüne çıkarmaya kararlıydı. Genç prensesin güzelliği dilden dile dolaşıyordu. Kraliçenin de kulağına gitmişti. Ve ziyaretini gergin bir şekilde bekliyordu. Ah, özür dilerim. Hazır mısın prensesim? Evet anne. Kraliçenin gerginliği kısa sürede kıskançlığa dönüştü. Çünkü sonunda görüşmeleri gerçekleştiğinde güzelliğinden etkilenmemek mümkün değildi. Hiç böylesine benzersiz bir bir güzelliği görmediğini itiraf etmek zorunda kaldı. Ama hiçbir şey onu kimsenin gölgesinde kalabileceğine inandıramazdı. Maalesef soğuk algınlığına yakalanıyorum. Buna başka zaman devam etmemiz gerekecek. Saraydaki herkesin kızın güzelliğine hayran kaldığını söylemesi onu öfkelendirdi. Hasta numarası yapıp odasına çekildi. Çiçek Adaları'nın kraliçesine haber yolladı, özür dileyip onu yeniden görebilecek kadar iyi olmadığını söyledi. Saraydaki en iyi hizmetkarlarından birinden, prensesle birlikte ülkesine dönmesini tavsiye etmesini istedi. Ancak bu kadın, Çiçek Adaları'nın kraliçesinin eski bir dostuydu. O yüzden kraliçe neyin ima edildiğini hemen anladı. Öfkeli kraliçenin sihirli güçlerinden haberdardı. Kızını büyük bir tehlike yaşayabileceği konusunda uyardı ve altı ay boyunca hiçbir şekilde saraydan dışarı adım atmamasını söyledi. Altı ay bitmek üzereydi. 6 ayın son gününde sarayın yanındaki çayırlık alanda bir şenlik düzenleniyordu. Prenses annesine çayırlık alana kadar gitmesine izin vermesi için yalvardı. Kraliçe tehlikenin geçtiğini düşündü ve onu da götürmeye söz verdi. Çok uzaklaşma sakın Lili. Uzaklaşmam anne. Kraliçe ve saray çok sevdikleri prensesi özgür görünce çok sevindiler. Dikkatli ol. Ay şirin bir köpeksin. Nereden çıktın sen? Neredeyiz? Az önce annem ve kız kardeşimleydim. Şimdi ise buradayım. Bana yolu göster kucu kucu. Aman tanrım. Benim için ne buldun sen? Prenses bu güzel yere koştu. Ağanın tadını çıkarmak için çime oturdu. Ama keyfi uzun sürmedi. Talihsizliğini düşünmeye başladı ve gözyaşlarına boğuldu. Bu meyve ve tatlı su sayesinde hayatta kalırım. Ama ya vahşi bir hayvan ortaya çıkar ve beni yemeye kalkarsa? Prenses tüm gününü fıskiyenin yanında geçirdi. Küçük köpekle oynayarak zihnini dağıtmaya çalıştı. Ama karanlık çökmeye başlayınca ne yapacağını düşündü. Ne oldu? Tamam, peki. Gün boyu yaşadıklarından yorgun düşen prenses uykuya daldı. Burada biraz daha meyve yedi ve su içti. Çiçeklerin arasında yürüdü, küçük köpeğiyle oynadı ve gece olunca uyumak için mağaraya döndü. Bu şekilde birkaç ay geçti. Korkularından sonunda kurtulunca kaderine razı olmaya başladı. Bir gün arkadaşının üzgün olduğunu fark etti. Her zamanki gibi ona sürtünmüyordu. İyi misin oğlum? Hasta olabileceğinden korktu. Onu bazı otları yerken gördüğü bir yere kadar taşıdı. Otların yararı olabileceğini düşündü ama köpek otlara burun kıvırdı. Uyandığında ilk düşüncesi köpeğini aramak oldu. Onu bulmak için mağaradan çıktı. Merhaba! Yaşlı adam o kadar hızlı gözden kayboldu ki onu doğru dürüst görmemişti bile küçük köpeğinin taçtığını veya yaşlı adamın köpeği çaldığını düşündü. Annem nerede? O annem sen kaybolunca yaşadığı şoku atlatamadı. Olamaz! Genç prenses tahta oturmuştu. Ama tacını gerçek sahibi olan ablasına bıraktı. Ülkeyi birlikte yöneteceğiz abla. Yeni kraliçenin yaptığı ilk iş, sevgili annesinin anısını yaşatmak oldu. Hala küçük köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kraliçe, ülkenin her yanında onu arattı. Hiçbir yerde bulamayınca, onu bulan kişiye krallığının yarısını vaat etti. Adamları köpeği aramak için dört bir yana dağıldı. Ama hepsi eli boş döndü. Çaresizlik içindeki kraliçe, küçük köpeği olmadan hayatın katlanılmaz olduğunu, köpeğini getirecek erkekle evleneceğini açıkladı. Bu büyük fırsatı duyan herkes sarayı terk edip yollara düştü. Aramalar devam ederken Kraliçe'ye hasta görünümlü bir adamın onunla konuşmak istediği bilgisini verdiler. Konuş bakalım. Kraliçe'ye küçük köpeğini vermeye hazırım ama ancak kendisi evlilikle ilgili sözünü tutacaksın. Kraliçe'nin ülkenin onayı alınmadan evlenme hakkı yoktur. Böyle önemli bir olay için genel konseyin toplanması gerekir. Konsey toplanıp ne olacağına karar verene kadar kalemde bir odada kalacaksınız. Teşekkür ederim kraliçem. Ertesi gün konsey toplandı. Prensesin tavsiyesiyle adama köpek için yüklü miktarda para teklif edilmesi, parayı reddetmesi durumunda krallıktan sürgün edilmesine karar verildi. Ama adam teklifi geri çevirdi ve saraydan ayrıldı. Daisy, kraliçeye olanları anlattı. Kraliçe, kendi kararlarını kendi vereceğini söyleyip, tahttan vazgeçmeye ve küçük köpeğini bulana dek dünyayı dolaşmaya karar verdi. Bir köpek için dünyayı mı dolaşacaksın? İstediğin köpek senin olabilir ya da istediğin erkek. Kararımı verdim kardeşim. Onlar bunu tartışırken, Saray nazırı gelip koyda birçok geminin olduğunu haber verdi. Şu gemilere bak! Dostumuz olan bir ülkeden olmalılar. Nasıl anladın? Tüm gemiler bayraklar ve flamalarla donatılmış. En öndeki gemide barışı simgeleyen büyük bir beyaz bayrak asmış. Kraliçe limana bir ulak gönderdi. Kısa süre sonra Filon'un Zümrüt Adaları prensine ait olduğu, krallığında karaya çıkıp ona olan saygısını sunmak istediği öğrenildi. Kraliçe prensten oturmasını rica etti. Yaklaşık bir saat sohbet ettiler. Kraliçem, size söyleyeceğim tuhaf şeyler var. Bunların doğruluğunu sadece siz bilirsiniz. Pekala, söyleyin. Adaların kraliçesinin komşu ülkesindeyim. Benim ülkemle onunkini bağlayan küçük bir kanal var. Geyikabına çıktığım bir gün onunla karşılaşma talihsizliğini yaşadım. Onu tanımadım ve yanından selamı selamı vererek geçip gittim. Ne kadar kindar olduğunu herkesten iyi bilirsiniz. Ben de bunu bedel ödeyerek öğrendim. Kesini çok uzak bir ülkede, küçük bir köpeğe dönmüş halde buldum. Sizinle tanışma şerefine de o zaman ulaştım majesteleri. Ancak kraliçenin kini tükenmemişti. Beni daha sonra çirkin bir yaşlı adama çevirdi. Beni görünce çirkin bulacağınızdan korkup ormanın derinliklerine saklandım. Şansım varmış, cömert bir periyle tanıştım. Beni kibirli kraliçenin gücünden korudu. Bana yaşadıklarınızı anlattı. Sizi nerede bulacağımı söyledi. Adalak ve ilçesinin kibri ve kıskançlığı birçok kötü olaya yol açtığından, veriler ceza olarak onun tüm güçlerini aldılar. Buraya çölde tanıştığımız günden bu yana zaten size ait olan kalbimi sunmaya geldim hanımefendi. Birkaç gün sonra, Kraliçe Lili'nin genç prensle evleneceği haberi tüm krallığa duyuruldu. Yıllar boyunca mutlu bir yaşam sürdüler ve halklarını iyi yönettiler.